Beş, mazluma yardımcı olmayı. Altı, selamı yaygınlaştırmayı. Yedi, yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi. Hadis 848 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.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 Tufeil göbekli olduğu için böyle hitap etmiştir. Biz sadece selam vermek üzere çarşıya çıkıyoruz. Karşılaştıklarımıza da selam veriyoruz. Cevabını verdi.